E, küçük bir soru var. Böyle küçük soruları seviyorum arkadaşlar. Hayata dair sorularınız çok zor oluyor. E, soru şu, evde itikaf yaparken bizimle konuşmadan odaya girip çıkmaları, odayı kullanmaları bizim itikafımızı bozar mı? Arkadaşlar başkasının ne yaptığı bizim ibadetimizi bozmaz. Bizim ibadetimizi bizim yaptıklarımız bozar. Girebilirler, çıkabilirler illa yani. Zaten mesela Peygamber Efendimiz'in sahabesi nerede itikaf yapıyorlardı arkadaşlar? Mescitte. E, mescide herkes giriyordu, çıkıyordu. Bir kenarda sohbet ediyorlardı. Mes mescid e, bir sosyalleşme mekanıydı aynı zamanda e, Peygamber Efendimiz'in mescidine. ama Ders yapıyorlar namaz vakitlerinin dışında. Dolayısıyla e, bir sakıncası yok. Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, henüz birinci ayetteyiz Hucurat Suresi'nde. Ya eyyühellezine amenu, la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve Resulih. Ayetin sonuna bile gelemedik daha. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Bunun işte buradaki mef'ul gelme işiyle ilgili yorumları dün biraz okuduk. Şimdi de sebebin nüzul. Yani sebebin nüzul ne demek arkadaşlar? Peygamber Efendimizin hayatında o sırada bir olay olmuş veya birkaç olay olmuş. Onun üzerine bu ayet inmiş. Sebebin nüzulü öğrendiğimiz zaman Ayetteki hikmetleri kavramak ve onun bugünkü hayatımızda neye karşılık geldiğini görmek daha kolay oluyor. Çok önemlidir tefsir, tefsir ilminin en önemli temellerinden birisidir sebebin nüzul ilmi. Bu ayetin sebebin nüzulünde birkaç rivayet vardır. 1. Aynı zamanda tabi sebeb-i düzülü okumak demek hadis okumak demektir. Yani çünkü hadislerden biliyoruz arkadaşlar. Hadislere güven sarsıldığında tefsire güven sarsılır. Tefsire güven sarsıldığında arkadaşlar Kur'an herkesin kendi kişisel yorumuna açık hale gelir. Kimi bırakıp kimi aldığımıza çok dikkat edelim yani. Burası çok kıymetli bir kırmızı çizgimiz. Buhari'nin Abdullah bin Zübeyir'den bir rivayetine göre... Beni temimden Rasulullah'a bir heyet gelmişti. Hazreti Ebubekir r.a an Ka bin Ma'bedi onlara emir yap dedi. Yani bir heyet gelmiş, Müslüman olmuşlar, geri dönecekler. Peygamber Efendimiz böyle durumlarda içlerinden birini onların temsilcisi yapıyor. Yani bir yöneticisi gibi onunla haberleşiyorlar daha sonra. İşte içlerinden birini tavsiye etti Hazreti Ebubekir. Hazreti Ömer radıyallahu anh da hayır, akra habisi emir yap dedi. Ebu Bekir, sırf bana muhalefet etmek için böyle söylüyorsun dedi Hazreti Ömer'e. Ömer de, hayır sana muhalefet etmek istemedim dedi. Münakaşa ettiler, sesleri yükseldi. İnşallah doğrudur bu rivayet arkadaşlar. Çünkü böyle sahabenin o büyükleri bile böyle insani, beşeri, yani bizim de yaptığımız yaptığımız zaman da ay biz işte niye böyle yaptık diye hani bazen kendimize kızdığımız efendim şeyleri yaptıklarını görünce doğrusunu isterseniz ben biraz rahatlıyorum arkadaşlar bebekleri ve çocukları olanlar biraz arka tarafa geçebilir mi lütfen onu en baştan bir söylüyorum gerçekten çok zorlanıyorum ben evet çocukları da sıkıştırmayın. de hayır diyor, sana muhalefet etmek için söylemedim diyor. Münakaşa ettiler. Sesleri yükseldi. Bundan dolayı Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi ayeti nazil oldu. Fakat yine Buhari'nin ve sahiplerinin diğer rivayetlerine göre bu münakaşa bundan sonraki ayetin sebebini züldür. Çünkü orada sesinizi yükseltmeyin ifadesi var. İkinci rivayet <gülüyor> Abd bin Hümeyd'in ve İbni Cerir'in ve İbni Münzir'in Hasan'dan rivayetlerine göre bazı kimseler <gülüyor> Kurban Bayramı günü Resulullah'tan evvel kurban kesmişlerdi. Yani demek ki vakit girmeden, kurban vakti. Aleyhissalatü vesselam Onlara iadesini emir buyurdu. Yani tekrar kurban keseceksiniz dedi. Bu ayet nazil oldu. Keşşaf'ın nakline göre bayram namazından evvel kesmişlerdi. Bu ayet nazil oldu. <gülüyor> Resulullah da onlara diğer bir kurban keserek iade etmelerini emir buyurdu. E, hatta biliyorsunuz bu namazda da mesela imamdan önce rükûye gitmek, imamdan önce secdeye gitmek ee, ibadetimiz için çok sakıncalıdır. Hatta çok şiddetli bir e, ifadesi var Peygamber Efendimiz'in arkadaşlar. E, i̇mamdan önce başını hareket ettiren, başının o hadisi olduğu için söylüyorum. Eşek başına çevrileceğinden korkmaz mı diyor. O derecede yani. Arkadaşlar namaz bir disiplindir. Peygamber Efendimiz namaz kılan birini görüyor, üstüyle başıyla oynuyor böyle, düzeltiyor, hareketler ediyor. Diyor ki, bunun kalbinde huşu olsaydı azalarında da olurdu diyor. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Tekrarlayamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar... Namazda üzerimizle, üstümüzle, başımızla oynanmaz. Hele e, özellikle ameli kesir diye bir kavram var fıkıhta, ilmi halde. Yani iki elle aynı anda hareket ettiğinde namaz bozulur. Nafile namazlarda bu biraz daha esnektir. Yani nafile namazlarda mesela ayakta da kılmayabilirsin, hasta olmadığın halde oturarak kılabilirsin. Nafile namaz bineğin üzerinde de kılınır. Yani daha esnektir. Nafile namazda yüzünden Kur'an okuyabilirsin. Daha esnektir nafile namaz. Ama onun dışında bilhassa farzlar arkadaşlar çok disiplin. Nereye bakacağının bile kuralları vardır. Ayaktayken secde yerine bakacaksın, otururken kucağına bakacaksın. Öyle etrafına da bakamazsın. Şimdi küçük çocuklar var, bizde de var. Arada çağırıyoruz onları, gelin beraber namaz kılalım diye. Tabii çok hareket ediyorlar. Yavaş yavaş anlatıyoruz. Bakın bir çocuğun arkadaşlar, namazın alıştırılma yaşı ne zamandır? 6 ile 10. 6 ile 10 yaş arası. 4 yıl peygamberimiz, yani 5 yıl işte. Aşağı yukarı saktığını düşünün. Beş yıl, yani her bir vakit için bir yıl alışma şeyi. Şimdi ortalamasını söyleyelim. Sekiz yaşında bir çocuğun, arkadaşlar, bir tam namaz kılınana kadar, beş dakika, kıpırdamaması, başka bir yere bakmaması, hep nasıl bir kontrol, nasıl bir irade eğitimi, nasıl bir odaklanma eğitimi, Anlatabiliyor muyum? O kadar önemlidir ki, Gazali İhya Ulumüddin'de kalbin huşuğunun insanın yaşadığı ortamdaki olan bitenlerle de ilgisi olduğu için namazın nerede kılacaksın işte önüne e, bir şeyler olmasın önünde duvara yakın kıl işte daha sessiz bir yerde kıl etraftaki renkler olan biten şey dikkatini dağıtıyorsa gözlerini kapat gibi böyle tavsiyelerde bulunuyor. Neyse konumuz Kur'an'de şey namaz değil. Geçelim. Yani arkadaşlar öyle peygamber söylemeden kurbanını da kesemezsin. E, bu ibadetlerin e, kıyasi oluşu, içtihadi olmayışı. Az önce dua, duanın içinde söyledim. Ne demek? Yani ibadetlerdeki davranışların hiçbiri insan aklının ürünü değildir arkadaşlar. İbadetler Cebrail tarafından peygamberimize öğretilmiştir. Peygamberimiz de insanlara öğretmiştir. Tamamen melekut aleminden gelen bilgiyle biz yapıyoruz bu ibadetleri. Ve acizane kanaatim, bu yani yanılıyor olabilirim demek biliyorsunuz. Acizane kanaatim ibadetlerdeki her bir şekille yaptığımız, uyduğumuz o kurallarla bence evrenin işleyişi arasında bir ilişki var yani. Ve bizim maneviyatımız arasında bir ilişki var. Bunu işte namazla böyle duracaksın, kurbanı şöyle keseceksin falan dediğinizde canım yani siz de 1500 yıl önceki gibi yapmak zorunda mıyız? Öyle yapmasak da şöyle yapsak falan diyorlar. Kurban kesmeyelim, sadaka verelim diyorlar kurban parası kadar. Olmaz arkadaşlar, o kanın akması gerekir. Fakirlerin de bugün kilosu 1500 liraya varan eti yemesi gerekir arkadaşlar. Çünkü sen fakire verdiğinde, para verdiğinde fakir asla gidip et almaz. O kadar bariz ihtiyaçları var ki onun, o kadar başka ihtiyaçları, önemli ihtiyaçları var ki gidip 1500 lirayı ete vermez. Demek ki en az de bir kere onun da et yemesi gerekiyor arkadaşlar yani. Veyahut da senin bir kan akıtman gerekiyor. Veya işte umredeyken tavafı şuradan başlayacaksın. Arkadaşlar hac, hacdan gelmiş birisi, aradan aylar geçmiş arıyor bizi, soruyor. Hocam ihramdan çıkmak için saç kesiliyormuş, ben kesmedim. Geldim diyor, bitti. Haç geldim diyor. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? O zamandan beri ihram yasaklarını ihlal ediyor sürekli. Cevabı bilmiyorum. Ne dediniz diyorsun? Bilmiyorum. Dedim dinişleri yüksek kurulunu ara. Bilmiyorum. Cevabını. Onun için bir ibadet yapacağımız zaman onun kurallarını da öğrenmemiz gerekir. Arkadaşlar ömrünüzde en az 2-3 kere, bu da akıllı olanlar için yani hafızasına güvenenler için en az 2-3 kere bir ilmihali baştan sona okumanız gerekir. İlmihal bak adı üzerinde hal ilmi yani senin yaşantının ilmi demek. Bunun en basiti en düşük düzeydekisi yani 101 diyorlar ya böyle giriş. Seyfettin Yazıcı'nın temel dini bilgiler ders kitabıdır. Arkadaşlar şu kitabı bir insan insanlar bir okusa çok istiyorum okumalarını. Çünkü Alo fetvaya gelen soruların %70'i gelmeyecek. Çünkü en basit düzeyde dahi dini bilgisini bilmiyor insanlar. Hiç okumamış. Hiç bilmiyor. Hiç bilmiyor. Ee, onun için e, arkadaşlar ibadetler konusunda e, bilgi sahibi olmalıyız. Hele bizim gibi bilgiye erişim imkanı olanlar. Şimdi mesela Diyanet'in bütün ilmi halleri online yüklü. Satın almanız bile gerekmiyor. Yani indirip bilgisayarınızdan okuyabilirsiniz. Soru cevapları dinişleri yüksek konunun soru cevapları kayıtlı. Girip daha önce neler sorulmuş, hangi konuda neler sorulmuş, oradan bakabilirsiniz. Ee, bir başka rivayette İbn-i Cerir'in Katade'den rivayetine göre bir, tek, bir takım kimseler şunun hakkında şöyle nazil olsaydı, şöyle şöyle olurdu diye söyleniyorlardı, bu nazil oldu. Yani hani şöyle bir ayetinse, işte şöyle Allah şöyle dese keşke, işte şöyle bir kural olsa keşke gibi, böyle Cenab-ı Hakk'ın hani söylemediklerini ee, söyletmeye çalışıyorlar. Yani Ahaşa Allah'a işini öğretiyorlar. <gülüyor> vardır ya böyle herkese işini öğreten tipler vardır arkadaşlar. Sakın yapmayın bak. Çocuklara bile yapmayın. Çocuklara işlerini öğrettiğinizde hayat boyu beceriksiz yapıyorsunuz onları. Dikkat edin, biraz beceriksiz annelerin kızları çok becerikli olur. Çünkü anne beceriksiz olduğu için her şeyi kendi yapmak zorunda kalmıştır. Kendi öğrenmek zorunda kalmıştır. Böyle her şeyi öğretilen kişiler böyle biraz farklı olur yani. Onun için bu konuda da bu olay bize, bu rivayet şahsen bana çok ibret amiz geldi. Dördüncüsü, Alûsi'nin kaydettiğine göre Hasan'dan şu da Mervi'dir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de istikrar edince, oraya yerleşince kendisine afaktan vüfud geliyor. Yani Medine dışından heyetler geliyor. Pek çok meseleler soruyorlar, çok konuşuyorlar. Resulullah başlamadan meseleye başlamaktan nehyolundular. Bu arkadaşlar bende de vardır biraz e, dürtüselliğin göstergesidir. Söz kesmek. Söz kesmeyeceksin, kendine hakim olacaksın. Bayağı bir terbiye ettim kendimi, yani çok uğraştım kendimle bu konuda. E, mesela konuşurken de fark ediyorsunuzdur. Cümleleri yarım bırakıp öbür cümleye geçiyorum işte. Çünkü o zihnimdeki hıza uysun istiyorum konuşmadaki hız. Halbuki daha sakin konuşman gerekir. Mesela derslerde, eğitim çalışmalarında, konferanslarda önce konuşmacının konusunu bitirmesi gerekir. O bitirdiği, belki bitirirken konu içinde senin merak ettiğin şeyi de açıklayacak zaten. Yeri gelecek onun zaten, bir yeri var. Eğer o konuşmasını bitirdi, buyurun sorunuz var mı dediyse bitirdiyse, o zaman değinmediyse sorarsınız. Bu soru sorma meselesiyle ilgili de ayetler var konumuzun dışında ama bir iki bir şey söyleyeyim onunla ilgili. Arkadaşlar, bütün insanların bak bu konuda çok tecrübe biriktiriyorum. Onu, onu bilin yani güvenin bu konuda benim tecrübeme. Bütün insanların çok rahatsız olduğu bir şey var. Sorular, bir soru var. Bir soru tipi. Ne biliyor musunuz? Soru sormuyor, kendini anlatıyor. Buna herkes çok gıcık oluyor arkadaşlar. Bundan hoşlanan hiç kimseyi görmedim dinleyiciler arasında. Yani kendi fikrini, kendi bilgisini, güya soru sormak için söz alıyor. Ha şöyle dese, dürüstçe, diyelim ki bir konferansta işte hocam müsaade ederseniz, bana değil yani, konferansı veren hocaya, müsaade ederseniz ben de şöyle bir şey okumuştum ya da şöyle bir şey Dinlemiştim. Hani bunu nasıl yorumlarsınız mesela? Hani bilgimi aktaracağım dese veya o bahsettiğiniz konuyla ilgili bir makalede şöyle deniyor dese dürüstçe bu hiç olmazsa gene kabul görür yani. Arkadaşlar bunu asla yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, yani sonunda soracak, soracaksınız tamam ama orada bile soru sorun. Gerçekten soru soru. Ne dedi şimdi bu? 10 dakikadır konuşuyor. Ne sordu? Dedirtmeyin. İşte bu ayetle Resulullah başlamadan, meseleye başlamaktan nehyolundular. Bakın şimdi protokol dedik ya arkadaşlar. Ebu Hayyan bahırda der ki, Resulullah'a bir kavim geldiği vakit, nasıl selam vereceklerini öğretmek üzere Ebu Bekir onlara bir adam gönderir. Yani Peygamberimizin teşrifatçıları var. Bugünkü tabiriyle protokol müdürleri ve Rasulullah'un huzuruna, huzurunda. Sekinet ve vakar üzere bulunmalarını emrederdi. Yani nasıl orada oturacaksınız, nasıl konuşacaksınız, nasıl selam vereceksiniz, nasıl soru soracaksınız bunlar öğretilirdi. İşte bu dört tane rivayet var sebebimizle ilgili. Bazıları tekaddümü hususi misallerle tefsir etmişlerse de ayetten zahir olan, yani tekaddüm dediği neydi? Peygamberin önüne geçmek. Peygamberin önüne geçmeyi bazı alimler hususi örneklerle tefsir etmişlerse de ayetten zahir olan, açıkça anlaşılan gerek kavil, gerek fiil hepsine umumi olmasıdır. Yani peygamberin sözünden önce söz söylemeyin, peygamberin önünde gitmeyin, onun önüne geçmeyin, ona böyle akıl vermeye, şey yapmaya kalkmayın. Ama şunu şöyle anlaşılmasın arkadaşlar. Mesela Peygamber Efendimiz'e bazen sahabe şöyle sormuşlar. Peygamberimiz bir şeye karar vermiş, bir şey yapmış. Demişler ki Ya Rasulullah, bu Allah'ın emri mi, senin fikrin mi? Eğer benim fikrim derse, Allah'ın emri derse hiç tartışma yok. Eğer benim fikrim derse o zaman acaba şöyle mi yapsak ya Resulallah? Çünkü şöyle yapsak sanki daha iyi olur diye kendi fikirlerini, savaşla ilgili konularda, evlilik meselelerinde, birkaç meselede böyle örnekleri var. Efendim kendi fikirlerini söylemişler. Ama bu gene bakın bir dakika ya Resulallah ben yerleştirdiğim orduyu demiyor. Önce bekliyor. Peygamber yerleştiriyor. Ondan sonra kendi bildiği bir şey var. Ondan sonra söylüyor. Resulullah'ın meclisinde bir mesele cereyan ettiği vakit ondan evvel cevaba kalkışmamaları. O da bunun içinde. Bunu arkadaşlar sayısız kere yaşadım. Sayısız kere. Bana soruyor birisi, Fatma hocam size bir şey soracağım diyor. Bir soru soruyor. Ben arkadaşlar zaten bak ben fevri, hızlı bir insanımdır yani. Öyle bir dakika falan düşünmüyorum. 2-3 saniye. 2-3 saniye. Hadi 5 olsun yani. Düşünüyorum hani bu soruya nereden başlayayım diye. Oradan birisi cevap veriyor arkadaşlar. Halbuki ismimle bana hitap etti. Ortaya sormadı. Bunu asla yapmayın. Birisine bir şey Mesela küçük bir çocuk. Diyelim bir yere gittiniz. Yanınızda çocuğunuz var. Ondan sonra ona diyorlar ki yavrum işte sen ayran mı içersin, meyve suyu mu? Hemen atlıyorsun. Ayran içer teyzesi. Yani sıfırlamak, onun şahsiyetini sıfırlamak arkadaşlar. Bizimkiler şöyle diyorlar. Bir de bize sorsaydınız, hani ben söyleseydim fikrimi falan diyorlar. Arkadaşlar, çocukların çok artık bu kelime, bu kavram yalama yaptı ama özgüveni, şahsiyeti, cesareti, kendine ait fikri nasıl gelişecek? Nasıl gelişecek böyle yaparsak? Ee, Geçen de bir sesli kitapta bir kitap dinliyorum. Biraz içli, e, abuk subuk olduğu için isim vermeyeceğim. Ee, evet ben abuk kitaplarda kitaplar da dinliyorum bazen. Ee, arkadaşlar Allah affetsin. Ee, efendim orada çocukla şimdi ilk önce anlayamadım. Şey gibi, hatırat gibi bir kitap. Ee, yarı Kurgu yarı anı, öyle. Ondan sonra diyor ki işte insan diyor şöyle yaptı diyor, o insan diyor şöyle. Yani tam şimdi hatırlamıyorum, insan diye bahsediyor. Biraz sonra anladım ki çocukmuş o. Yani bir çocuğun da bir şahsiyet, bir insan olduğunu, ondan da bir insan, başka bir insandan bahseder gibi bahsedileceğini öğrendim mesela oradan. Evet, Dün bir de minşevi'yi dinleyenler parmak kaldırsın arkadaşlar hmm, sayı <gülüyor> S böyle üçte bire çıkmış Evet Şimdi arkadaşlar şeyle İsak Danış hocayla yapılan bir röportajı dinledim Dün akşam şöyle bölüm bölüm çünkü biraz uzundu. Dinlerken bir şey anlattı bir hatırasını anlattı o röportaj yapıldığı sırada dünyada 43 ülkeye gitmiş. Kur'an okumak için. Bunlardan biri de İran'dı dedi. İran'a birkaç kez gittim ve orada işte bizi hakemlik yapmak için, Kur'an yarışmalarında hakemlik yapmak için çağırıyorlar. İranlıların bir adeti var dedi. Dışarıdan böyle meşhur bir kari geldiğinde, kendilerinin işte hafızlı, kıraat, çalışan, ee, seçme öğrencilerini topluyorlar. O karinin huzuruna getiriyorlar. Yani o karinin olduğu yere getiriyorlar. Sonra o kariden bir kıraat rica ediyorlar. O onlara okuyor. Sonra da o çocuklara okutuyorlar. Kari onları dinliyor. Böyle bir uygulamaya başka hiçbir yerde rastlamadım dedi. Böylece o çocuklar dedi yetişkin olup artık kendileri de bir kari olduklarında özgüvenli, cesur, şey, heyecanlı yenmiş, bütün o acemiliklerini atmış olarak yetişkinliğe giriyor, dedi. Şimdi o onu dedi ya, benim aklıma ne geldi arkadaşlar? Ben Kur'an kursunda okudum, 77-81 yılları arasında. İlim ve Fazilet Vakfı Kur'an kursu, az aşağıda fıstık ağacındaydı. Evimiz Kadiköy'deydi, ona rağmen yatılı olarak okudum orada. Şimdi arkadaşlar, bu kursun bir adeti vardı. Yani gerçekten hala benim içimde bir ateş, sönmemiş bir ateş varsa o kursta yakılan ateştir yani. Bu kursta bir uygulama vardı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 11 sınıftık biz tahminim. Bu sınıfların kimisi çok küçük sınıflar ama kimileri de yaş daha büyük sınıflar. Şimdi her cuma günü öğleden sonra ders yok. Sınıflardan bir tanesi bir program hazırlar, biz ona seminer diyorduk o zaman. Bir temalı, mesela diyelim ki ne? İlim konusu. Te i̇lim konusunu seçtiniz. İşte ilim konusunda şiirler, ilim konusunda piyes yapabilirsiniz, ilim konusunda iki tane konuşma koyabilirsiniz kısa kısa. Yani iki saati dolduracaksınız. Şey yapabilirsiniz, konser olabilir, ilahi korosu kurabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Sahneyi de biz süslüyorduk. Her, her sınıf kendi sırası geldiğinde sahneyi süsleyecek. Bütün bu programı hazırlayacak tabii kendi sınıf hocasının rehberliğinde. Ve bu senede yaklaşık iki kere sıra geliyordu bir sınıfa. En az. Dört sene okudum ben. Sekiz kere arkadaşlar, sekiz kere topluluğun huzuruna çıkıp Bütün hocalar orada, sadece öğrencilere değil, bütün hocalar orada. Bir keresinde hatırlıyorum İstanbul'un fetini anlatmıştım, dakika dakika. Yani nereden başladı saat kaçta neredeydiler sonra unuttum onları saat kaçta işte gemiler ne zaman yürütüldü falan. Ondan sonra e, dinleyenler de sıkılmış belli yani biraz uzatmışım. Konuşuyorlar böyle kendi aralarında. Aynı Rumusur oldu kaptı dedi ki tarih hocamızdı. Lütfen dedi susar mısınız dedi burada çok önemli bir bilgi anlatılıyor dedi. Şimdi düşünün sen lise yaşlarındasın ee, böyle e, şey bir hoca yani kelli ferli bir hoca senin anlattığın konu için susun duyamıyorum diye insanları uyarıyor. Bu müthiş bir şey arkadaşlar. Müthiş bir şey. Onun için Resulullah'ın önüne çıkmayın. Tabii ki hocaların önüne geçmeyin ama öne geçirilme fırsatı da verin o çocuklara. Ve şimdi de aman özgüvenli yetiştireceğiz diye seneler önce Mustafa uzun, Mustafa Allah Allah Duymasın beni. Hikayecimiz kim? <gülüyor> Mustafa Kutlu. <gülüyor> Mustafa Kutlu'nun bir köşe yazısında okumuştum. Ee, efendim, diyor ki misafirliğe gittik, 7-8 tane adam oturuyoruz, 2 saat oturduk, hiç konuşamadan geldik. Çünkü çocuklar e, hakim ortama. Çocuk, Bu da olmaz arkadaşlar. Yani işte biz böyle sarkaç etkisiyle ya hiç konuşturulmayan ya hiç susturulmayan <gülüyor> çocuklar böyle iki uçtayız. Yani inşallah ümit ediyorum. iki ucu da yaşadıktan sonra belki ortaya geliriz yani. Evet. Hani özgüvenli yetiştireceğiz diye tepemize çıkardık. Şimdi oradan onun da yanlış olduğunu görüp yavaş yavaş ortaya doğru geliriz. Evet teravih namazları öyle hakeza. Şimdi... Resulullah, her şeyi öğretiyorlar yani. Resulullah'ın meclisinde ondan evvel cevap vermeye kalkışmayacaklar. Yolda giderken bir izin işaret veya hacet olmaksızın önüne geçmeyecekler. Yani Peygamberimiz izin verirse, yol verirse, efendim işaret ederse ya da çok bariz bir ihtiyaç olursa geçebilirler. Sofrada ondan evvel yemeğe başlamamaları dahi öğretiliyor yani bunlara. Namazda hiçbir veç ile imamın önüne geçmenin caiz olmamasındaki mana da budur. Çünkü o anda bizim liderimiz kimdir? İmam. Yani namaz müthiş bir disiplindir. Fidel Castro gelmiş Sultanahmet Camii'ne epey seneler önce benim gençliğimde. Demiş ki orada böyle cemaati namaz kılarken görmüş ne kadar asker bir milletsiniz demiş. Yani asker gibi böyle. Hani, saflar ip gibi olacak öyle bir, ili, bir geri olmayacak. Saflar sıkışık olacak. Sahabenin elbiseleri kolların yanlarından eskirmiş arkadaşlar. Namazla birbirine sürtünmekten yani. Resulullah'ın huzurunda biri imam edilip namaz kılınacak olsa onun izni olmadan sahih olmaz. Namaz geçerli olmaz. Resulullah varken başkasını imam yapamaz. Onun izni olmadan. Bu suretle bu ayetten her şeyde şer'a ittiba lüzumuna ihticaç olunur. Harika bir cümle. İki gündür, üç gündür anlattıklarımızı özetledi. Bu ayetten Delil çıkarıyor, ihticaç, hüccet edinmek demek. Yani şu delili çıkarıyoruz. Neymiş? Efendim, her şeyde, her detayda yani yolda nasıl yürülecek, soru nasıl sorulacak, işte namaz nasıl kılınacak hepsinde yani şera yani dinin kurallarına efendim ittiba yani tabi olmak şarttır. İşte bu ayet Resulullah'ın teşrifatına, yani onun huzurundaki protokole taalluk eden böyle bir aslı küllidir ki, bundan sonraki ayetin mantuku dahi, bundan sonra gelecek olan ayetin içeriği dahi, bunun mazmununda dahildir. Yani bundan sonraki sanki bir teferruat gibi kalıyor. Hani o ayet de bunun içine dahildir aslında anlam olarak. Bazıları bununla kıyasın aleyhine de istidlal edilmek istemişler. İşte genç arkadaşların bana çıkışta sordukları. Demişler ki yani madem ki peygamberin sözünün üstüne söz söylemeyeceğiz, o zaman kıyas da yapamayız. Yani peygamberin temas etmediği bir hususta haramdır, farzdır gibi bir söz söyleyemeyiz o zaman. Kıyas biliyorsunuz Kur'an ve sünnette bir konunun hükmü bulunmadığında benzer bir hükme kıyasla onun hükmünü ona taşımak demek. Yani vodka helal midir? Değildir. Nereden biliyorsun? Vodka haramdır diye ayet mi var? Yok. Ne var? Şarap haramdır diye ayet var. Peki neden şarap haram? Kırmızı olduğu için mi? Beyazı helal olur mu? Ya da akıcı olduğu için mi? İşte, ya da şundan dolayı mı? Sarhoşluk verdiği için. Aralarındaki ortak illet sebebiyle bütün sarhoşluk veren içecekler veya maddeler uyuşturucu vesaire hepsi arkadaşlar o aralarındaki ortak illet sebebiyle haramdır. Kıyas bu işte. Kıyas bu. Bazıları demişler ki Allah ve Resulünün söylemediği şeyi söylüyoruz biz kıyas yaparken. Çünkü o işte bu detaylara girmemiş deyip onu bile kıyasın aleyhine bu ayeti delil olarak göstermek istemişlerse de kıyas Allah ve Resulünün hükmüne takaddüm değil, o hükme ittiba için mana taharrisidir. Muhteşem ya, cümleler muhteşem. Allah rahmet eylesin. Ne diyor? Kıyas, Allah ve Resulünün sözünün üstüne söz söylemek değil, onların sözlerindeki manaların kapsamını ortaya çıkarmak için bir araştırma yapmak demektir. Yani tam tersine o söze daha çok ittiba etmek, daha çok başlıkta o sözü imal etmek ve istimal etmek içindir. Evet, hiçbir veç ile Allah ve Resulünün önüne geçmek manası bulunan hiçbir saygısızlık yapmayın. Ve Allah'tan korkun, gerek yapacağınız, gerek çekineceğiniz her hususta, her kavlü fiilde ve binaenaleyh bilhassa bu babda ileri gitmekte, yani peygamberin sözünün üstüne söz söylemek, onun, onunla geçmek hususunda Allah'ın gazabından korkun. Ayet öyle bitiyor. Emrine korunun. Yani onun emrine sığınarak Allah'ın azabından korunun. İnnallâhe semîun alîm. Çünkü Allah semidir. Bütün söylediklerinizi işitir. Alimdir Yaptıklarınızın hepsini bilir. Ve ona göre size karşılık verir, ceza verir diyor. Böylece çok şükür üç günde birinci ayeti okumuş olduk. İnşallah... Allah izin verirse, cuma günü, yarın yok biliyorsunuz, ikinci ayetten devam ederiz. Allah'a emanet olun.